Ve Murat Can Tombil Merhabalar 94.9 Açık Radyo'dasınız Ve iklim için programı başladı Ben Can Tombil Ben Ömer Madra Ben Yüce Sönmez Aynı zamanda destekleri için de Dinleyicilerimiz Ulaş ve Yeşin Bay teşekkür ederek haftanın ilk açık gazetesi değil, haftanın tek açık gazetesine başlamış bulunmaktayız. Tek açık gazete mi? Açık gazete nereden çıktı? İklim için. <gülüyor> Sura bakmaya karıştı bende bu aralar frekanslar. Olur öyle şeyler. Çok fazla Bugün program var. Bugün bir stüdyo konuğumuz var. Yardımcı doçent doktor Erol Kesici. Kendisi tüm akademik kariyerini göller üzerine yapmış bir bilim insanı. 40 yıldır yaklaşık göller bölgesinde çalışıyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor. 30 yıldır da Salda gölünü çalışıyor Erol hocam. Kendisiyle saldır, Özelinden yola çıkacağız Ömer abi bugün biraz göller bölgesini konuşacağız oradan tabii ki Türkiye'nin göllerle ilgili problemlerine dair konuşabildiğimiz kadar şeyi sığdırabildiğimiz kadar şeyi programa, pro programda konuşacağız Günaydın Erol Can Günaydınlar İyi çalışma Günaydın, Çok teşekkür ederiz sağ olun Ee, öncelikle Salda ile başlamak e, istiyoruz hocam. Şurada 3-5 yıl öncesine kadar kimsenin ismini bilmediği, yerini bilmediği hatta yolu dahi olmayan bir yerdi Salda. Sonra bir anda böyle Instagram gezginlerinin e, Türkiye'nin Maldivleri diye yıldızını parlattığı ardından devletin araya girip çok fazla insan geldikten sonra buraya millet bahçesi dediği bir yer böyle gündemimize taşındı. Sonra da tartışmalar başladı. Salda betonlaşır, betonlaşmaz, yok olur, yok olmaz diye. Ama başka bir gerçek vardı hiç konuşulmayan. Salda zaten e, kuruyan bir yer. Yani bunu e, rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Göller bölgesine baktığımızda, rakamlara, verilere baktığımızda. Siz çok uzun yıllardır orada çalışıyorsunuz hocam. Bize bir Salda'daki tabloyu izah edebilir misiniz kısaca? Hmm. Salda Gölü 2 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan... tektonik oluşumlarla oluşmuş olan bir doğal gölümüz. Doğal göller böyle çok kısa bir sürede barajlar gibi oluşan göller değildir. O nedenle sürekli söylediğimiz bir ilke var. Bunu başında söyleyelim. Hiçbir zaman için biz doğal göllerimizi baraj muamelesi yapmamalıyız. Baraj gibi görmemeliyiz. Şimdi ya bundan kastınız su birikintisi gibi görmemeliyiz. Aynen, aynen. Görmek yani işte yani her Göl, yani su birikmesini yaratmak kolay bu iş makinaları gelişmiş alırsınız 50 tane 3 tane iş makinası salda çukuru çukur açarsınız, içerisine su doldursanız bu gel olmaz Bunun aynı, aynı zamanda boşaltmak da bu kadar kolay hocam yani Türkiye'nin son 50 aynen, yıldaki göllerine aynen, baktığımızda 2-3 makinası bir kanala direneş kanalı açtığında evet. koskoca milyon yaşındaki gölü birkaç ayda yok edebiliyoruz aynen aynen katılıyorum Salda'nın bir özelliği var. Salda Kayaç yapısındaki, git yapısındaki olan minerallerle e, birlikte etrafından gelen suların, yeraltı sularının oluşturduğu zaten o bölgeye baktığımız zaman Salda bölgesi bir acı su bölgesi. Şimdi Salda gölünün ilk önce nasıl bir özelliği var? Ondan bahsedelim. Salda gölü çok tuzlu olmayan, fakat tatlı da olmayan, sudalı maalesef miktarı daha da fazla olan bir gölümüz. Ve bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yine dışarıdan gelen birçok bilim insanları yapmış olduğu araştırmalarda bir benzeştirdikleri konu var. Diyorlar ki Mars'ın toprağı saldanın oluşan beyaz toprağıyla aynı özellikleri içerebilmekte. Bu nedir? Şimdi bizim salda da gördüğümüz o saldanın E, kıyılarındaki o beyaz renkli bu güzel görünümlü yapı aslında bir toprak değil aslında bir canlı yapı yani nedir nedir o e, dünyanın ilk oluşumundan itibaren ilk meydana gelen canlılar mavi yeşil dediğimiz canlılar Ve da buna e, çok ülkeli oldukları için bazı bilim insanlarda ne demektedir siyona bakteri demektedir yani bunların aynı zamanda bir fotosentez yapma özelliği var İşte bu alplerin oradaki bulunan manezyumlu yani kayaç özelliklerinden dolayı sodalı yapılarla bir, birleşerek karnıbahar görününde devamlı üretken bir hale geliyor yani karnıbahar görünümünü alarak karnıbahar gibi çoğalıyor. düşünün küçük bir karnabaharın büyük bir karnıbahar haline gelmesi burada bir canlılık olayı var bir de, bir de oradaki yine kayaçlardan kaynaklanan suyunun da türküaz mavisi Boncuk muhavisi dediğimiz gibi güzelliği var. Beyazlıklar ve güzellikler fotoğraflarına baktığınız zaman. Bilim açısından burası çok önemli. Hatta şöyle bir e, söyleşi de bulunmaktadırlar. Sözleri söylemekte Ben de katılmaktayım. Ya yani Gidip Mars'a kadar toprağa devamlı oran incelemeye gerek yok. Çok masraf olmakta. Elbette Mars'a gidilecek de. Biz ön analizleri ön çalışmaları bu buradaki toprakta yapabiliriz. O nedenle burası aynı zamanda bilimsel bir davratı var. Ve saldanın içerisinde salda gölünün içerisinde zaten çok fazla bir canlı yaşamamakta. Çok az sayıda planktonlar var. Oksijen kaynağını sağlayan. Yine çok az miktarda zooplankton dediğimiz yakılar var. İçerisinde iki tane balık türü var. Birincisi de burdura özgü olan bir balığı. Bir de kendi saldaya özgü olan endemik türü var. Ama saldan etrafı tamamen Ee, vejetasyonla dolu Yani dikki örtüsüyle dolu Bakıyorsunuz kıyıdan otlarla birlikte Çalı, ağaç, sahvası gibi Ormanlaşan bir yapı var Bir doğal yapı var Burada Bakın burada çok sayıda Sadece salda da yetişen Çünkü sal, salda özel bir yer Yani dünyada sadece salda da yetişen Birçok endemik dediğimiz Yani sadece orada yetişen Bitki türleri var e Şimdi Son yıllarda bizim e, Son yıllarda göre 9 endemik bitki türü var galiba hocam evet. E, evet. Salda da. Evet. Aynı zamanda salda önemli kuş alanı, önemli bitki alanı e, gibi Ee, önemli doğal evet. alana gibi kriterleri de karşılayan bir alan. Yani etrafı canlı yaşam açısından çok kritik öneme sahip. Ee, evet. 301, sanırım bu da sizin araştırmanız, 301 evet. bitki türü belirlenmiş gölün evet. etrafında. Evet. Peki buna böyle, devasa bir millet bahçesi yapılacak hocam. Yani gölün eyvallah güzelliği bir yanı ama etrafı canlı yaşam için çok kıymetli. Buranın E, ...yapılaşmaya açılması... ...çok daha fazla insanın gelmesi... ...aynı zamanda bu canlı ve güzellik üstünde... ...başka türlü bir baskının artması anlamına gelmiyor mu? Nasıl koruyacağız burayı? Güzel aynen katılıyorum. Şimdi geçen yıllarda yapılan çok yanlış uygulamalar vardı. Dediğimiz gibi bizim... E, ...devletimiz... ...dedi ki... ...işte bir, bu oluşturduğumuz bir grupla... ...buranın biyolojik çeşitliliğini... ...araştıralım. Biraz önceki verdiğiniz veriler... Bizim biyolojik çeşitleri araştırmamız sonucunda elde edilen çok hassas değerler, ölçüler. Şimdi burada bu buranın yönetimiyle de ilgili önerilerde bulunduk. Hatta benim söylediğim bir laf vardır. Orada Sayın Valimizin, diğer işte diyelim ki Burdurlu yöneticilerin ve diğer üniversitelerde de çok önem kazanmıştır. Yani Pamukkale'ye bugün nasıl önem veriyorsak Saldaya da öyle önem vermemiz gerekir. Hatta saldanın o beyazlıkların olduğu kıyı şeridine ayakkabıyla dahi basmamak gerekir. Çünkü bastığınız şey aynı zamanda canlıların e bulunduğu bir ortam. Yani karartırsınız oraya. Şimdi millet bahçelerine gelince. Millet bahçeleri elbette yapılsın. Ama bize bana ters gelen bir olay Burası doğal bir alan. Biraz önce siz ünvanlarını saydınız. Çok güzel ünvanı, önemli kuş alanı işte önemli yaşam alanlarından bir tanesi. Bu şehirlerin içerisinde millet bahçelerinin yapılması çok daha doğal. Evet. Ama saldaya da illa da bir millet bahçesi yapılması isteniyor ise bunun mutlak suretle bizim de daha önceden belirlemiş olduğumuz koruma alanının dışına yapılması gerekir. ve diğer millet bahçeleri doğal bahçelere baktığımız zaman buralara yapı girmesin zaten salda çok büyük tehditler altında bakın Türkiye'nin en büyük derin göllerinden bir tanesi e, dünyada da sayılı göllerden bir tanesi ama düşünürseniz 100, 200 metreye yakın olan su seviyesi giderek düşmekte bunun sebebinin Sebebi nedir? Salda'ya olan baskıdır. Tarımın baskısı vardır. Salda'nın suyu direkt tarımda kullanılmaz ama etrafından gelen derelerin çaylarının önüne yapılan göletler salda'nın kurumasına neden olmakta. Yine etrafta çok sayıda Burdur çevresinde çok sayıda yani on binlerin üzerinde geçen sayıda kaçak kuyular var. Bunlar etki etmektedir. Mesela diğer çok tehlikeli olaylardan bir tanesi Etrafında çok sayıda taş ve maden ocakları var. Hakikaten bu bizim çok taş ocakları, bu görenin en büyük ızdıraplarından bir tanesi. Aynı sütçülerde olduğu gibi, eğildirde olduğu gibi. Mermerimiz kıymetli, kıymetli de. Ama maalesef biz bunu kiloyla satıyoruz. Duramla daha sonra bize satıyorlar. Keşke biz işlemiş olsak tahribat çok daha az olur diye düşünüyorum. Bu da ayrı bir konu. Evet Şimdi... Erol Bey ben bir de şeyi sormak istiyorum izninizle. Yani bu koruma alanının dışında yapılmalı diyorsunuz. Yapılacaksa eğer illa. Evet. E, ama bütün bu verilere e, herhalde Çevre Bakanlığı da sahip. Bu böyle bir açıklama yapmadan önce bütün etrafında bungalovlar, beton şeyler filan. Yani evet. ayakkabıyla dahi basılamayacak bir yere... Bu şekilde bir inşaat yapılması, yani yapılaşma bu işi bitirir herhalde. Yani endemik, endemik bitimleriyle, Aynen. Aynen. kaçak kuyularla mesela uğraşmak yerine ve taş ve maden ile uğraşmak ve onları iptal etmek yerine orayı bütün öldürecek bir şeye gitmenin nasıl bir mantığı olabilir? Evet şimdi e, bakın yönetim planları mutlak surette yapıl yapılması gerekir. Biz önerilerde bu bulunduk. Ve buranın e, yönetim planının içerisine baktığımız zaman, önerilerimize baktığımız zaman tamamen gölden uzak kalalım demiyoruz. Ve tamamen salganın her tarafına ayaklarımızda, ayakkabılarımızda bas, basalım, basmayalım demiyoruz. Salga da, salga gölünde elbette insanlar geri girebilecekler, gölden yararlanabilecekler, plaj olarak kullanabilecekler, piknik alanı olarak kullanabilecekler. Ama bunların yeri var. Bu Salgay Dev'in çevresindeki her tarafta değil. Mesela döne girilebilecek en uzun yerlerinden bir tane hatta daha da tatlı su özelliğine sahip olan Batakalan'ın oluşturduğu kuzey kısmı. Buradan girebilirsiniz. Ve, Pamukkale diyoruz bakın önümüzde çok güzel bir örnek var. Yani Pamukkale yıllarca işte... uygun yönetim yapılmaması sonucunda da kararmaya başladı. Biz de saldayı karartmayalım diyoruz. Burası hem bir doğal bir bahsettiğiniz gibi. Ve evet, nerede, de neyin, niçin yapılacağını çok iyi düşünerek karar vermemiz. Acele etmemiz gerekiyor. Evet. Mesela daha önceden yapılan bungalovlar var dediğiniz gibi. Şimdi de yapılmak istenen yerler var. İşte ibadet arayları yapalım. Diyor. Yapalım, yapalım. Hepsini yapalım. Ama yeri burası değil. Evet. Yeri Kavda Gölü'nün, koruma alanının dışındaki olan, yolun arka tarafındaki olandır. Bir şey mi söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Geçen yıl orada bir müziği festival yapılması festivali yapılması istenildi. Festivale bizim karşı olduğumuz yok. Baya da bir Türkiye'nin önde gelen diyebileceğiniz dedikleri sanatçıları geleceklerdi. Ve... Ama daha önceki yapılan bir bisiklet festivali vardı ki ben yurt dışındaydım o zaman haberim yoktu uzun süre kalmıştım. Ki hakikaten yani resmen e ezilmiş orası. Biz girişimlerde bulunduk dedik ki yapın ama koruma alanının dışında yapın. Ve bu sağ olsun valimiz tarafından engellendi. Hayır dedi siz burada yapamazsınız dış dış alanda yapın. Bizim salda gölü koruma alanını mutlak suretle korumamız gerekir. Bakın yani çok pişman oluruz. Eğer buraya hangi millet bahçesi veya diğer amaçlarla salda gölü altını çizerek söylüyorum. Koruma alanının bulunduğu sahaya inanın çivi dahi çakılmaması gerekir. Hangi amaçlı olsun? Ne amaçla olursa olsun? Ama arka kısmındaki bulunan bu yapılabilir. Yolun arka kısmındaki ama Yolun arka kısmındaki yerinde mesela biz oraları tespit ettik biraz önce de dediğimiz gibi endemik bitkilerin bulunmadığı, endemik ağaçların olmadığı yerlere yapmamız gerekir. İyi bir ekip planlaması yapmamız gerekir. Salda hiçbir zaman için yanlış siyasetlere, yanlış politikalara ve aceleliğe getirilmemesi evet gerekir. Evet efendim. De de sorumlu... Salda'dan çok az bir şekilde yararlanabiliriz. eğer böyle giderse ama gerçekten koruma bandının etrafında daha güzel Yapılar yapmak suretiyle Doğal evet. uyumlu. bunun birçok örnekleri var Gelecek nesillerimiz de yararlanabilir Evet efendim ben ne de şunu sormak istiyorum Müsaade ederseniz saldadan ya. neden yararlanmak istiyoruz? salda yararlanılacak bir yer mi Yani geçmişte de aynı şekilde Saldadan yararlanıyor muydu orada yaşayan insanlar Yoksa kendi başına olan Bir doğal harika doğal tabiat Güzelliği olarak mı geçiyordu Şöyle hemen araya gireyim can. Evet, bu konuyu çok... bir süredir takip ettiğim için Geçen sene saldaya giden insan sayısı 500 bin bin. Evet. Hı -hı. Ve Mesela, ben şey evet. fotoğrafları gördüm bu konuyu çalışırken böyle. O ben beyaz kumun üstü çadır dolu. Evet. Ve Ateş yani. koruma alanının dışında aynı şekilde bunlar olduğu takdirde koruma alanına doğru o kirlilikle gelmeyeceğine dair bir garanti verilebiliyor mu peki? Yani evet. aradaki mesafe tam olarak ne kadar bilmiyorum. Salda'ya gitmedim, gitmeyi evet. de düşünmüyorum. Oradaki o tabiatın içerisinde bulunmak güzel olabilir fakat evet. benim gibi düşünen. Milyonlarca insan olduğu zaman o koruma alanının dışından da muhtemelen içeriye doğru bir akış gerçekleşecektir. Bakın, Serbest bıraksak, kendi kendine bıraksak Saldayı mesela. Tamam, tamamen size katılıyorum. Ben kesinlikle Saldanın ne kenarına ne köşesine herhangi bir şekilde e, bir yapının girmesini istemiyorum. İnsanlar girerken bile, yani hep söylüyorum Saldayı uzaktan sevmek. en güzel evet. sevgidir, en güzel korumadır. Buraya yani şunu da söylüyoruz. Elbette biraz önce dediklerimiz çok güzel şeyler. Yani buraya ekranına dair bir çivi çakmak burayı katletmek demektir. İnsanlar buradan gelsinler, görsünler ama uzaktan sevsinler. Bakın onların yararlanabileceği yerler var. Ha işin sonuna gelirsek şunu şunu sö söyle söylememiz daha uygun olacak. Salda ya Kesinlikle millet bahçesi evet, evet. Kenarına da olsa köşesine de olsa gelsinler o güzellikleri görsünler. Ama şimdi burada bilgi eksiklikleri de var. Biz oraya gelen insanlara veyahut da turizm tanıtmalarımızda şu açıdan bakarsak işte saldaya geldiğiniz zaman kasapta et, manavda domates, bakkalda ekmek kalmıyor saldaya gelin değil. Bakın salda da böyle canlı yapılar vardır, endemik türler vardır. Bu türlerin, bakın bu endemik bitki türlerinin yarın hangi hastalığa iyi geleceğini şimdiden bilebiliyor muyuz? Belki oradaki birçok bitki e, yapılan çalışmalarla birçok bilim insanları çalışmalar yapmaktadır. İlerideki bir hastalığa çok iyi gelebilecektir. Evet. Ee, daha sonra bilecek miyiz? Ama bizde salda soyut kuyruğu diye bir bitki vardır. Bu endemik bir türdü ama işte buraya milli Partisi yaptık, tarı alanlara açtık, göletler yaptık, göletler de çok tehlikeli. E, keşke karsaydı. Bizim Ocak bir şey, şey daha, daha da konuşamadık. Da, e, göller bölgesinin sorunlarını... Bir dakikamız sorunlarını, kaldı. Evet Ömer abi bir şey soracak galiba. E, ben de yani son olarak nasıl bir mesajla bitirebiliriz diye. Göller bölgelerini başta... Kork, başka evet, bir. Türkiye'nin göllerini kaldı. ve göller bölgesinin sorunlarını konuşamadık evet. çok fazla ama. Bizim göller bölgemiz isterseniz çok kısa bir şey bahsedelim vaktimiz varsa. Bir Ona, dakikamız var. Evet çok az bak. Bakın şunu çok iyi bilirim. Bizim göller bölgemiz Doğal gelip olarak dünyanın, bakın dünyanın en çok sulak alanına sahip bir yerdi. Ve onun için göller yöresi adı verilmişti. Ama maalesef Türkiye'mizde de diğer yerlerde de olduğu gibi yine benim bir tekerlemem var. 40 yılda 40 gölü kuruttuk diyoruz ya, doğal gölden bahsediyorum, baraj göllerinden bahsetmiyorum. Bu sayı giderek artmakta. Bakın burdur gölü kurumakta. Bunun yanı sıra bakın hala bazı bilim insanlar ve bazı insanlar Akşehir Gölü'nden bahsederler. Evver Gölü'nden Akşehir Gölü, kuruyalı 8 sene oldu. Sadece orası bir su bir kimdisi. Halbuki şunu çok iyi biliyoruz ki bizim yaşamımız suda başlıyor. Ve suyun içerisinde devam ediyor. Hayat suyuna başlayıp ilk içeceğimiz su olan anne, e, ilk içeceğimiz anne sütle su. Hı. Suyun haprikası derler, dereler, nehirler. Son, son 40 yılda kuruttuğumuz sulak alan miktarı <gülüyor> 1.300.000 hektarlık bir alanı kapsıyor. Marmara Denizi'nin büyüklüğü 1.200.000 küsur hektar. Yani bundan Hı. daha büyük ha. bir alanı. Evet bitirdik. Yok yani, o, o, bir kez başka diye. bir şey de konuşmak. Evet. E, programa Konuşacak. tekrar e, konuşalım. Erol Keskin. geçici şüphesinin doğadaki... yaşamda yerine hiçbir şeyin konulamayacağı, canlıların en önemli ve yaşamın en önemli, düzenli ve suyun patrikası da yok. Suyun tek patrikası göllerimiz. Çok evet. teşekkür ederim. Çok olun teşekkür Hocam, ederim. olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Yardımcı doçan doktor Erol Kesici ile konuştuk. Evet bu şekilde de sonunda gelmiş bulunmakta ziklim için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.